Mahir merhabalar. 4 Haziran 2017 bir pazar akşam adaptasyonla birlikteyiz. nasıl? İyisin? New York'ta havalar nasıl? İyiyim. New York'ta havalar af yağmurlu ama güzel. Güzel havalar. havadan sudan başlayalım ama hoşuna gidersen yağmur Romantik adamsın zaten. Doğru. Duygusal <gülüyor> takılıyorum bu aralar. <gülüyor> seni yengeç burcu seni. Evet. evet. <gülüyor> geliyor doğum günüm geliyor. Hatırlat hatırlatsın. Evet, bir program yaparız artık doğum günüm şerefine. En azından tabii, çok önemli. Ee, nasılsın Onur'cum, neredesin? Arkandan bir sesler geliyor. Ee, bir sesler geliyor, bir nehir var ve akmaya devam edecek. Yani bu önümüzdeki 25 dakika boyunca da akacak. Çünkü bir biz dursak bile o akıyor. Evet. Bizi pek sormuyor, akayım mı, akmayayım mı diye. Kapatamıyoruz da diyorsun. Kapatamıyoruz. <gülüyor> Ömer Madras'a olsun izin vermiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hangi nehir ya bu soruyu soracağını biliyordum bilmiyorum <gülüyor> insanların bu nehre ne ad verdiğini bilmiyorum aynı ama, ama demek küçük bir nehir yani kızılırmak falan gibi bir şey değil yani. yok ama Kars'ı boydan boya kesen bir nehir herhalde benim dışında herkes biliyordur <gülüyor> Kars'tasın Kars'tayım insanların bu nehre ne ad verdiğini bilmesem bile gerçekten ...gecenin yarısında, şu an gece yarısında... ...gayet... ...ayeste ve güzel bir şekilde akmaya devam ediyor. Dinlendirici bir etkisi vardır... ...doğada olmanın İstanbul'dan sonra. Ya evet... ...tipik olacak ama öyle. Yani bir zamanda bir yavaşlama oluyor. Evet. Zaman algısının... ...yavaşlaması herhalde... ...en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri. Bir de... ...bana mesela şey oluyor... ...ne kadar aslında mühim olmadığımızı birazcık hissettiriyor doğaya gidince. Yani her ya, şey böyle çok kırılgan ya. Şehrin içinde kendini çok kuvvetli hissediyorsun da. En ironik tarafı da o zaten. Yani en kuvvetsiz hissettiğin zaman en iyi hissettiğin zaman oluyor. Kuvvete ihtiyacın olmadığını görüyorsun herhalde. Onun için de kuvvete ulaşmak için elinden geleni yapmak, her saniye kuvvete ulaşmak için harcamak ne kadar beyhude olduğunu anlıyorsun. Sayın Donald Trump <gülüyor> buradan, diyoruz Kars'tan sevgilerimi göndereyim. Ol, <gülüyor> Beyhude sevgiler. çabalara. Macron'u, <gülüyor> Macron, Macron yaptım ama, eee, telaffuzuyla yaptım. Evet. Donald Trump. Bu bu programda Fransızca aksanlı, Fransız aksanıyla konuş istersen olur. Ben <gülüyor> <gülüyor> benim eskide o kasetlerim vardı. Arabada hep dinlerdim. İran aksanlı. İngilizce konuşmak, işte, Güneyli aksan ile konuşmak. Hiçbirinde de tam koparamazdım ama. İşte evet, Amerika'da onları hissetmek güzel oluyor ya. Herkesin aksanı var. Böyle nereden olduğunu tahmin etmek falan. Barda. Türkiye'de küçük... de öyle. Türkiye'de de öyle. Evet, ama Samsun yani... aksanı var. Denizli aksanı var. Ardahan aksanı var. Yani uf, çok aksan var. Harika bir yer burası gerçekten. <gülüyor> evet zaten. Bizim toplumumuz da oldukça karışık bir toplum burası gibi. Evet benim bulunduğum kent öyle. Karsta da öyle bir yer şu anda. Herhalde Türkiye'nin en karışık yerlerinden bir tanesi. Ve buradaki o, o havayı o liberal havayı da sağlayan herhalde o karışıklık oluyor. Bu kural pek değişmiyor yani birkaç işte iç savaş birkaç deliliktir. Haricinde ne kadar karışırsan o kadar iyi oluyor. Ama insan dediğimiz şey de biraz doğanın ritmine de fazla karışmaya başladı herhalde e, bu konularda e, bu hafta ne konuşacağımızı biliyoruz ne konuşuyoruz Hayır evet. bu hafta Paris anlaşması'nı konuşuyoruz e, önemli gelişmeler oldu Paris anlaşmasının ne olduğunu ve ne ne olabileceğini konuşacağız sen tabii Don evet. Donald'a sevgilerle başladın oradan başlayalım ne oldu bu hafta olmuş bu hafta ne oldu? Perşembe günü Donald Trump dedi ki abi biz çıkıyoruz. Ne, İmzalamıştık ne bunu? 2015'te. <gülüyor> Nereden çıkıyorlar onu konuşalım biraz. Paris Anlaşması nedir? Paris Anlaşması'ndan yani dünyada 194 194 evet neredeyse FIFA'ya üye olan ülkelerin aynı sayıda olan bir anlaşma 194 tek imzalamayan Nikaragua ve Suriye, yani evet. Suriye, evet iç savaştan dolayı. Nikaragua neden imzalamadı biliyor musun? Yo, neden? Çünkü adamlar demiş ki bu yeterli değil, daha fazlasını yapmak lazım. Bravo, klasmış. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şunu soracağım, 194 ülkenin başka anlaştığı bir konu var mıdır acaba? Yok maş, değil mi? Yok, e FIFA bile olmayabilir. <gülüyor> Yok, zaten, zaten bu işin Kuzey önemi de girmiyor, oradan kaynaklanıyor. Yoksa hani e, ne oldu o anlaşmanın çok bağlayıcı olduğu veya işte dünyayı kurtaracağı şeklinde bir şey değil bu. Bu yalnızca 194 ülke imzadı ve aralarında e, büyük kafalı, küçük beyinli, e, yok Trump'tan bahsetmiyorum, hmm. e, Kuzey Kore'nin lideri de dahil olmak isteyecek Kuzey Kore'de imzadı. <gülüyor> evet yani genelde o yüzden zaten 190 durdu ulaşamıyorsun kuzey kare olmuyor genelde o anlaşmalar ama bunda o bile var peki ne diyor Paris anlaşması bize? Paris anlaşması en kısa haliyle söylersek diyor ki 3 derece değil de bunu 2 derece hatta bir bıçağı indirelim evet ne, ne o? ısınma herhalde ısınma yani ortalama sıcaklıklardan bahsediyoruz 2'nin altında tutalım İki de yani e, endüstriyel devrimin başladığı zamandan itibaren iki. Evet. Yani makineler işin içine girdiği andan itibaren doğa Aynen öyle. doğaya biz hükmetmeye başladığımızı zannettiğimiz andan itibaren iki yani. İki. İki ve altı e, anlaşma tabiatı itibariyle e, hiçbir e, şey yok yani cezalandırma sistemi üzerine kurdu bir anlaşma değil bu. Hı hı. Bunu yapmazsan şu kadar ceza ödeyeceksin diye bir anlaşma değil. Onu da söyleyelim. Yani Obama da bunu imzaladığı zaman e, herkes biliyordu yani bunun bağlayıcı bir anlaşma olmadı ama zaten olay bağlayıcılık da değil. Nedir olay? Birçok ülkenin e, ya çok, çok yönlü bakabiliriz ama ben sana en önemli şeylerinden bir tanesini söyleyeyim. Ee, uzun dönemli plan yapabilmek için doğa bize bir fırsat veriyor. Hı hı. Başka şeylerde mesela neye, neye bakıyoruz? Biz e, son üç aydaki işte bilançolara bakıyoruz. Son yıldaki büyümelere bakıyoruz. Önümüzdeki beş yıllık gelişme planlarına bakıyoruz. Burada yaptığımız şey 2030'a kadar ve ondan sonra 2100'e kadar ne yapacağımız üzerine. Yani bu insan için, insan tabiatı için çok önemli bir şey. Hı hı. Ben 128 yaşında olacağım. 2100'de. <gülüyor> en güzel zamanlarım. En evet. en zamanlarımda olacağım. O olgunluk zamanda... çağı <gülüyor> Tam olgunluk çağına girmiş olduğum zaman geceleri rahat uyumak istiyorum. Tabii. E doğru. Biliyorsun özellikle yaşlar etkileniyor bu şeyden. Sıcaklık arası evet, Çünkü o... Kendimi düşünmek zorundayım. <gülüyor> o yaşlarda tabii bir derece bile hissettiriyordur kendimi. <gülüyor> Zaten olayın güzelliği o bir derece bile diyoruz ya yani burada 0.1 derecenin zaten anlamı insan hayatı olarak ölçülebiliyor. 100 bin kişi, 200 bin kişi, 300 bin kişi evet. ve ona hakim olmak, oradaki insan kaybıyla, insan hayatındaki değişiklikle oradaki dereceler arasındaki bir ilişkiyi kurmak anlamında müthiş bir farkındalık yaratıyor bu tür anlaşmalar. Ben tabii şey grubunda değilim bu arada herhalde. Mahir sen biliyorsundur 6 yıldır ne altı yılı? Kaç yıl oldu? Beş <gülüyor> yılı konuşuyoruz. <gülüyor> ee, ben işte böyle dünya yok olacak, dünyayı, dünyayı kurtarmalıyız tarafında değilim. Yok öyle bir şey zaten. Dünyanın bize ihtiyacı da yok. Dünyanın kurtulmak veya kurtulmamak, dünyanın yok olmak gibi derdi de yok. Evet. Ee, biz yalnızca kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz ama... <gülüyor> dünya e, dediğimiz olay... şey bizim dünyamız aslında. E, aynen öyle. Yani, Tüm olay o. <gülüyor> Onun için buradaki diskür içerisinde... E, işte dünyayı kurtarıyoruz, Trump dünyayı mahvetti, dünya hiç düşünmüyor değil, insanlığı düşünmüyor insanlığı mahvediyor gibi o tür şeyler kullanabiliriz. 128'lerini düşünmüyor demek ki onur. düşünmüyor Anır. kendisi evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük düşünüyor <gülüyor> ee, Peki. 2001'de de aynı şey olmuştu bu arada yani evet. atlayanlar olacaktır. Kyoto protokolünde de baba Bush demişti yani geldiği zaman biz bunu yapmayacağız biz buna uymayacağız demişti o zaman da küçük bir fırtına çıkmıştı. Biraz da e, tekerürden e, burada bir tekerrürü yaşıyoruz yani 16 sene sonra. Yine yeni bir başkan, baba buş diyorum pardon, oğul buş 2001'de aynısını yapmıştı. E, burada da ilk döneminin ilk günlerinde diyor ki işte ben kendi e, kendi insanlarımı seslenirim. Yani evrim teorisine inanmayan, e, başını biradan kaldırmayan, ...artık neyse o %15 midir... ...yüzde 25 midir... ...kendi beysini bir şekilde toparlama ihtiyacı... ...duyuyor. Ee, yani Yanlış bir hareket tabii ki. yani Peki, bir şey... Dünya için plan demiyorum. Kendisi için çok yanlış. Tamam. Çok güzel. Burada iki tane şey soralım. Bir, evet. Amerika... ...yani Bush'tan da örnek verdin ki zaten... Hani ...Trump'ın yaptığı bazı şeyler aslında... ...dediğin gibi tarih tekerrürden ibaret. Amerika evet. dünyanın... ...en gelişmiş ekonomisi... En gelişmiş silah gücü, en gelişmiş e, devleti diyelim belli anlamlarda. Niye böyle bir şeye, yani Avrupalılar giriyor, Almanya giriyor, Japonya giriyor, işte hani bir şeyler yapmaya çalışıyor herkes, Çin bile giriyor. Niye Amerika, sadece Trump özelinde değil, Bush da ya da başkası da konservatif olanlar, niye bunlar girmiyorlar? Yani bu bir iç politika meselesi. Bu bir ideoloji meselesi. Hı hı. E, bu ideoloji meselesinde de e, bir şekilde e, her türlü bu tür anlaşmada bir kaybedenin ve bir kazanın olacağı düşünülüyor. Hı hı. Ve burada da belli nedenlerden dolayı kendilerinin kaybedenler arasında olduklarını düşünüyorlar. Yani eğer ki bu anlaşmaya girerse zayıf mı olacak? Ya da kaybedenlere evet. mi katılmış olacak? Fedakazlık evet, yani, yapmak zorunda. Evet yani buna bir zero sum game olarak bakılıyor genelde Hayatın işleyişine bu hayatın işleyişinde eğer Zero Sum e, yani birisi artı bir olursa diğeri eksi bir olacaktır <gülüyor> şeklindeyse iki oyunculu bir oyunda veya çok oyunculu bir oyunda e, toplam kayıpların toplam kazançlardan daha fazla olduğunun algısı üzerine bu tür bir davranışta bulunuyorlar. Tabi bunu matematiksel olarak desteklemek o kadar kolay değil çünkü matematiksel desteği yok. <gülüyor> e, kaybedilen e, işleri sayabilirsin, işte bunun yüzünden ne, ne tür maliyetler çekileceğinden de bahsedebilirsin ama karşı tarafı yani ne kadar iş yaratılacak nasıl e, bunun girdileri olacak şeklinde eğer onlardan bahsetmiyorsan zaten yalnızca maliyetlerden bahsetmek ve getirilerden bahsetmemek bile e, bir anlam karmaşası yaratıyor. İdeoloji nedir? Hı hı. İdeoloji de biraz irayind ideolojisi. Biliyorsun Paul Ryan yani House'un başındaki arkadaşımız da <gülüyor> müthiş bir Iron aşığı. Iron de tabii bundan yaklaşık 40-45 sene önce pardon bir 50 sene önce diyelim. E, çok popüler olan Rus asıllı bir yazar ve e, genelde tam adaptasyon karşılığı bir insan. Monopollerin e, tekelleşmenin o kadar da çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyor. Bu e, Kazanmak üzerine oynanıyor oyun ve bir şekilde de bencilliğin bencilliğin tamamen e, gelişme için bir e, ön koşul olduğunu düşünen bir ideoloji. E, belli anlamlarda esas bencillik dediğin zaman bencilliğin kendisinin bir ön koşul olması güzel de e, bencilliğin nasıl hesaplandığı çok önemli. Hı hı. Onun için diyorum yani 3 aylık plançolar, yıllık planlamalar, 5 yıllık gelişme planları ve 100 yıllık bir anlaşma. Ee, neyin senin için nasıl bir getirisi olduğu nasıl bir götürüsü olduğunu bence zaman, hani biraz önce ilk başta bahsettiğimiz zaman belirler. Orada da biraz e, miyop davranışlar söz konusu. Ama ideolojiler söz konusu olduğu zaman zaten insanlar miyop olmaktan çekinmezler maya bilirsin. <gülüyor> Peki burada başka bir faktör var mı? Mesela din sence, yani çünkü e, konservatif politika Amerika'da birkaç eksen üzerine kurgulanıyor değil mi? Nedir? İşte kürtaj karşıtı, evrim karşıtı, ısınma karşıtı, küresel ısınma karşıtı. Bunların birbirleriyle korelasyon halinde olduğunu mu düşünüyorsun? Yani dini bir, yani veren Allah, bu sıcaklığı veren Allah, yeterince dua edersek soğukluğu da verir gibi bir misyonları da var mı sence? Yoksa tamamıyla hani anlatabiliyor muyum? Çünkü nasıl çözülecek? Hani elde veriler var. Hani hava dediğin şey işte İngilizler istatistiği kullanmaya başladığından beri kaydedilen bir şey. Yani hani böyle 5-10 senelik bir mesele değil. İnternet falan değil yani. Baya eski bir mesele. Ortada çok ciddi veriler var. Ve e, hani gidişat iyi görünmüyor. Bunlar ne diyorlar peki? Tam bir şey yapmayacağız. Ama çözüm nasıl olacak? Onu söylemiyorlar hemen. Bir kere şöyle bir şey var yani e, kürsel ısınmanın e, olduğunu takdir eden insanlarda bile bunun ne raddede insan hayatını etkileyeceği konusunda bir çelişkiler var. Hı hı. E, biliyorsun Trump da bunu açıkladığı zaman MIT'de e, yapılmış bir çalışmayı örnek gösterdi. Dedi ki çok çok çok çok küçük bir rakam dedi. Hı hı. E, o küçük rakamda diyor ki işte bu anlaşmanın etkisinin toplam hava sıcaklığına yani ortalamadaki hava sıcaklığına olan etkisinin 0.2 derece olarak kalacağını söylüyor. Hı hı. Ama bu çalışmada şöyle bir şey söz konusuydu. Bu çalışmayı MIT'de yapılan, yapan kişiler 2014'te yapmışlar bu çalışmayı e, 2030'dan sonra insanların yani toplamda bu anlaşmaya üye olan e, bu anlaşmaya imzasını basan ülkelerin 2030'dan sonra geri döneceklerini yani eski kar karbon emisyonlarına geri döneceklerini varsaymışlar. Hı hı. Bu bir çalışma gereği öyle bir varsayım yapmışlar. E, zaten 2016'da e, aynı çalışmanın farklı bir versiyonunu yaptıkları zaman da ki hani onlar bunu Paris Accord'u e savunuyorlar bu arada demişler ki hani biz bu bu koşulu ortadan kaldırırsak daha önce dediğimiz şeyi esas da ortadan kaldırıyoruz. Yani 2030'dan sonra da de devam ederse bu ki muhtemelen olan odur. Yani sen 2030'a kadar zaten 13 yılda hem finansal olarak hem de teknolojik olarak o hazırlıkları yapıp bütün sistemini ona göre kurmaya başladıktan sonra geri dönüşün o kadar zor ki geri dönüşün de bir maliyet gerektirecek. Ne yapacaksın? Rüzgar türbinlerini bir anda sökmeye mi başlayacaksın? <gülüyor> e, güneş enerjisi panellerinin üzerinde şey mi yapacaksın? Yumurta akı mı dökeceksin? Yani olmayacak şeyler bunlar. E, çünkü arada, orada bir sunk costlar var. Yani artık ona belli bir yatırım yapmış oluyorsun, onları gömmüş oluyorsun, onu gömdükten sonra da bir öncekine dönmek için hem daha önce yaptığın, bu teknolojide yaptığın yatırımı dan vazgeçmen gerekir, hem de diğerini geri döndürmek için yeni bir yatırım yapman gerekir, yeni bir masraf çıkacaktır. Ki bu ön da yalnızca o çalışma gereği olan bir ön koşul ama ideoloji söz konusu olduğu zaman Tabii ne yapıyorsun? Hani ne işine gelirse onu kullanmaya başlıyorsun. Evet. Zaten ee, o e, orada da sanırım şöyle bir nokta oldu. Jet hızıyla MIT buna yanıt verdi. ilginç bir şekilde. Bilmiyorum onu takip etme fırsatın oldu mu. E, Trump bu iddiayı ortaya getirdikten sonra hani MIT'nin makalesini okudum. Onlar diyorlar ki bundan çok bir şey olmaz. E, Oysa ki hani orada sadece belli bir paragrafı alıyor. Aradan cımbızlıyor yani. MIT'de jet hızıyla cevap verdi. Hani biz bunu Evet, ama... ya yani, konu ne olursa olsun zaten o taktik değişmiyor yani. Zaten işine gelen Cımbız süre, olayı. Cımbızla seçiyorsun yani. Ee, ben de o zaman hani bulunduğum bölgede en bu uzun boylu insanım şu anda. Çünkü insan yok etrafta. Donurcun <gülüyor> ee, evet, gerçekten çok doğru bir şeyi paylaştın bizimle anekdotu şu anda. <gülüyor> evet. Esas da yani. Neden ben optimistim? Hani her zamanki optimistliğinin yanında neden bu konuda da iyimser olmaya devam ettiğimi söyleyeyim. Çünkü neden? gelen reaksiyon hem Amerika içerisindeki şehirlerden gelen reaksiyon, hem dünya üzerindeki ülkelerden gelen reaksiyonlar ki bence buradaki en önemli reaksiyonlar Çin'den ve Hindistan'dan gelenlerdir. Hani dünyanın Hı. yaklaşık üçte biri oldukları için çok çok olumlu ve Trump da hani büyük ihtimalle. Bu konunun hepimizin beyinlerine işlenmesi için ve 7 milyar insanın geleceği için büyük yine, ihtimalle olumlu bir, şey. bir adım attı. <gülüyor> evet. Bilmeyerek olumlu bir adım attı. <gülüyor> hayırlı bir işe imza attı diyorsun yani. hile evet hayırlı bir iş. Zaten bu tür e, diktatör var insanlar. Yani Erdoğan da öyle bir şey mesela. Yani diyorsun ki yani, çok yanlış bir adam, rezalet bir insan tamam evet doğru ama... E, hani, Toplumların komplekslerini ön plana çıkarmaları ve bunun sayesinde de biraz zehrimizi akıtıyorlar ya hı hı. ve onun dışında da onun karşısında olan insanların veya onun yanlışlarını gören insanların da bir araya gelmesi için ve bir farkındalığa oluşturmaları için mü müthiş bir fırsat veriyorlar. Trump da bunu yaptı ve tabii buradaki olayda hem bunun ulusal bir şey olması hem Amerika için böyle bir şey olması hem de uluslararası olması ve biraz da istersen Amerika içerisinde hangi şirketlerin buna... Paris akorduna evet dediğinden bahsedelim. Aralarından De bir tanesinin adı DuPont. <gülüyor> DuPont Mayr. Evet. Yani dünyanın en büyük kimyasal e, şirketi herhalde yani onların evet. herhalde onların hiç işine gelmeyecek bir şey aslında. Yani belli açılardan. Masraf çıkaracak bir şey yani. <gülüyor> Masraf çıkarıcıya kesin. Ama herhalde oradaki e, taktisyenler de <gülüyor> hesabını yapmışlardır. Hesabını diyoruz. yapmışlardır. ya. Yani onlar da e, yani e, toprak anayı için bunu yapmıyorlar. Onların da He. bir muhasebe nedeni var zaten bunu yapmaları için. Zaten biz de onu istiyoruz. Toprak anayı için yapmak da güzel. Tamam harika. Hani Modi bugün öyle dedi. Birkaç hı hı. gün önce öyle dedi. Hindistan Cumhurbaşkanı. Kendisi de popülist lider. Hı hı. Ama Modi ne dedi? E, dedi ki ya Mother Earth için yani toprak için bunu yapmamız gerekiyor diye. Tamam çok güzel harika bir sunbite herkesin de çok hoşuna gidiyor. <gülüyor> ee, ama DuPont gibi bir şirketin yapması Amerika'da 150 tane büyük şirketin bunu söylemesi. İşte sen de bugün söylediğin e, program öncesi konuşurken e, 180, 180 tane evet. büyük şehir BD başkanının buna karşı çıkması. Yani bunlar, bunların hepsi inanılmaz olumlu adımlar. Ee, ve büyük ihtimalle bu anlaşmanın kendisinin getireceği artılardan daha büyük bir artı getirecektir. Evet, yani aslında böyle birazcık şey oldu, yani root deniyor ya, e, toplumdan örgütlenen bir desteğe dönüştü. Federal hükümetin desteğinden ziyade, e, yani belediye başkanlarının ve şirketlerin e, biz Amerika olarak bunu destekliyoruz demesi, ...federal hükümeti biraz boşlukta bıraktı yani onların... Evet federal çok... hükümeti boşlukta bıraktı ve biraz da Amerika'yı biraz daha iyi anlamamıza da neden oluyor. Yani 1945'ten beri bir bir anlaşma var. Yani bu anlaşma hiçbir zaman imzalanmadı doğal hı hı. E, Bu şekilde imzalanmadı. Küçük küçük bir sürü anlaşma oldu tabii ama bir sürü kurumlar kuruldu. NATO'sundan tuttu işte şuna kadar. E, ama bu anlaşma American de Yani American Exceptionalism dediğim şey Amerika'nın diğer uluslardan farklı olması... 45'ten de önce zaten dile getirilmiş bir şey, yüzyılın başından beri zaten dile getirilen bir şey. Ama 45'ten beri defakto olarak hayatımızda her zaman Amerikan ekspresyonumuzun vardı. Büyük ihtimalle şu ana kadar maşır. Yani yalnızca bu parsel Akordu için demiyorum. Yani hafta için Merkel'in açıklamaları, NATO zirvesinde olanlar, bunların hepsini esasen total olarak değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki dünya. Amerika odaklı bir dünya olmaktan çıkıyor. Bu da aynı zamanda, yalnızca bu olay için demiyorum, buradaki grassroots'ten bahsetmiyorum. <gülüyor> e, büyük ihtimalle de olumlu olacak. ya Trump gibi bir insanın anlamı da şey de o zaten. Yani bu olaydaki artılar, eksiler doğayla ilgili değil arkadaşım. Yani Amerika'nın böyle bir şeyle liderlik etmesini ne anlama geliyor? Aynı zamanda senin dolarının hala dünyada en değerli, e, pardon, en e, gelip... E, en, en geçerli diyelim. En geçerli para birim olması anlamına geliyor. İşte askerlerini şurada tutman anlamına geliyor. Şurada dediğini yapman diyor. NAFTA'yı mesela tekrar e, renegotiate etmek istiyor. Yani tekrar değerlendirmek istiyor. NAFTA'nın tekrar değerlendirmesi için yani 94'te imzalanan bir anlaşmanın tekrar değerlendirmesine senin Pars akorduna ihtiyacın var. Ya yani bunların hepsinin hesaplanmaması zaten biraz o köylü kurnazlığı dediğim bir şey. O küçük hesaplar dediğim bir şey. Evet felsefenin yani pardon iliyolojinin zaten e, en zayıf noktası o e, sen ne kadar olayları optimize etmeye çalışarsan çalış bunu rasyonelize edebilirsin ben doğru kararı alıyorum çünkü kendim için doğrusunu yapıyorum bencil olmam gerekiyor çünkü daha fazla kazanacağım dersen senin hesaba dahil etmediğin birçok unsur var onları dahil etmezsen de ne yapıyorsun belki o küçük oyunda belki böyle bir adım öne gidiyorsun ama büyük oyunda on adım geri gidiyorsun şu an olanda odur Şimdi... Ama bu Amerika'nın bittiği anlamına gelmez. Amerika artık geçer. Bir... Ama federal hükümetin e, ki biliyorsun yani Amerika'nın dünyadaki varlığı o federal hükümetiyle olan varlığıdır. Yani evet. CIA, ordusu bilmem ne yani hepsi Washington'da imzalanan o çeklerle olur. E, onun varlığının hem Amerika içindeki anlamını değiştiriyor hem dünya içindeki anlamını değiştiriyor. Peki e, şunu so sormak istiyorum bu noktada. Sence niye böyle bir şey yaptı? Hani biliyorsun Kendisiyle ilgili şu anda bir sürü teori var burada. Birçok konuda yani. Artık zaten her hafta iki konu açılıyor yani onunla ilgili burada. Bir kısım insan diyor ki hani gerçekten salakça davranıyor. Hani verilenleri bile okumuyor kendisine. O yüzden bütün aldığı kararlar çok yanlış ve işte çok geçersiz. Bir kısım insan da daha evil, hani daha şeytani bir durum olduğunu düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Niye böyle bir şey yaptı? Konuyu mu dağıtıyor acaba? Hani Rusya muhabbeti vardı, seçimlere hile karıştı falan filan. Yani ben o satıralarını pek Okumak okumayı istedim. sevmem. Yani Hı. ben e, gerçekten de hani bizim anlamadığımız bir nedeni var ondan bunu yapayım şekli bakıyorum. <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim e, e, kampanyası sırasında verdiği sözleri olabildiğince ilk 100 günde ve şu anda ondan sonraki günlerde tutmaya çalışıyor. Çünkü elinde Hı. olan tek cephane o. Yani Hı. ben en azından dediklerimi yaptım. Dediklerimi yaptım ama bana izin vermediler. Hani aynı Türkiye'de olan olay. Yani burada bir, e, bir vesayet sistemi var. Yani. Bu, evet, aynen, aynen ona oynuyor. İşte benim önümde elitler var, benim önümde bu ülkeyi idare eden 250 yıldır, 300 yıldır idare eden insanlar <gülüyor> var. Onlar izin vermiyorlar, izin vermeyecekler. Bak, ya, gördünüz mü bize yaptıklarını diye bunu 3 yıl sonra tekrar satmaya çalışmak. E, çünkü başka cephanesi yok. Yani polisi konusunda. E, ee, tabii ki hiçbir tecrübesi olmadığı için, hiçbir anlayışı olmadığı için, yani biraz önce dediğin şeyler de doğru okumayı sevmiyor Karguk ama e, olaya o tabii. dayanacağı bir temel hazırlamaya çalışıyor. O temelde bu. Burada şunu da söyleyeyim, hı hı. E, yani biliyorsunuz Beyaz Saray içerisinde de bu ideoloji var. Yani herkes de birbirleri savaşıyor şu anda. Herkes de kendi bencilliğini yapıyor. Yani insanoğlu öyledir. Yani bütün ekonomi bilimi de zaten bunun üzerine kurulmuştur. Nerede bencillik işler? Nerede kooperasyon? Nerede birlikte davranmak işler? E, yeri vardır yani bazı yerde biri işler, bazı yerde öbür işler, biri işler, öbür işler bir değiş tokuş olur. Ona göre işler hallolur. Ama şu anda <gülüyor> Beyaz Saray'da da öyle bir şey var ki herkes birbirinin ayağını da kaydırmaya çalışıyor. E, onun için durum bundan ibaret. E, ben onu diyorum yani bir temel oluşturmaya çalışıyor ve bunun içinde e, elinde olan tek şey daha önce bunu demiştim işte yapıyor. Peki şunu da soralım. Aslında yani dediğin gibi gerçekten bir reyting olarak görüyor bütün bu meseleyi. Politikayı tamamıyla bir e, televizyon gibi görüyor yani. Kendisi bunu zaten söyledi. O yüzden hani bir mağduriyetin reytingini arttıracağına inanıyor olabilir. E, Tabii biliyorsun reytingler çok önemlidir. yani. Bir evet. ay önceki reytingler bile çok <gülüyor> önemsiz hale gelir. Yani reyting demek şu an şimdi ne oluyordur onun üzerinedir. Evet. Onun için yani 75 pardon 85 yıllık bir anlaşma pek ona girmiyor. <gülüyor> Peki tepkiler oldu onları takip ettin mi? Hani bir takım işte Elon Musk istifa etti vesaire. Tabii yani Elon Musk'ın yaptığı Bloomberg yaptığı bunlar çok standart güzel davranışlar ama çok yani onlar da tribünler oynuyor tabii. <gülüyor> e, ama bunda bir sorun yok yani tribünleri oynamakta bir sorun yok. Yani sonuçta kendiliğine çelişmedikçe zaten bunu yapmak okey. E, hemen bundan sonra birçok ulus da bir yere geldi işte. Burada yalnızca hani Elon Musk veya Bloomberg'ın iş adamlarından bahsetmiyorum ülke liderleri de hemen hemen Macron işte şey yaptı. Evet hemen Facebook bu işi başı bilgisi. ben olmalıyım dedi. <gülüyor> e, i̇yi de yapıyor o işi gerçekten hani genç enerjik evet. e, işte mesela Perşembe günü e, bu, biz bu programı manifolda koyduktan sonra seçimler olacak İngiltere'de Theresa May'i çok eleştirdiler. Neden sen işte ağırlığını koymuyorsun? İşte dedi ben bekleyeceğim dedi önce Trump'la konuşacağım dedi. <gülüyor> e, Kanada, Kanada da şey yapmadı mesela. Trump'a neden böyle bir şey yapıyorsun biz senin karşınızdaydı demedi. Ee, ama diğerleri yaptı. Yani işte biraz önce Hindistan örneğini verdim. Bu olayda en ilginç şeylerden bir tanesi ne biliyor musun Mahir? Ne? Esas da Çin. Hı -hı. Yani Çin buna okey diyor ve Çin hani okey demesi içinde bir neden var zaten. Yani herhalde biz ben şu anda dünyanın en güzel e, coğrafyalarından bir tanesinde duruyorum. E, yaşadığım yerde de İstanbul'da da hani gerçekten de hani hayatla ...hayatımı tehdit bir şey yok şu anlık. Hı hı. İleride ol olacak ama şu anlık yok. Ama Hindistan'da biliyorsun yani... ...her yıl kaç bin kişi şeyden ölüyor... ...hava kirliliğinden ölüyor... ...veya nasıl yaşanıyor... ...neden maskelerle dolaşıyorlar... ...işte o gün e, şey geldiği zaman... ...uyarı geldiğin zaman o günkü davranışları değiştirmek zorunda... ...yani orada gerçekten... ...o günlük bir realite zaten. E, bu iş biraz Çin'e yarayacak... ...çünkü Çin bunun içinde olduğu için... ...ve olmaya da devam edeceği için... Bütün Paris Anlaşmasındaki olay maalesef şeydi. Tamam iki derece olayı çok güzel, bir buçuk derece indirmek de çok güzel ama olay şeydi. Finansal ve teknolojik olarak yapılacak her şeyin şeffaf olması. Hı hı. O şeffaflık ne yap ne, ne yapacaktı biliyor musun? Yani o şeffaflık sayesinde hala olacak bu tabii de e, Amerika'nın içinde olduğu bir şeffaflık çok farklı. Çin'in başa güreştiği bir şeffaflık çok farklı. Çünkü Çin ve şeffaflık biraz oksimoron. Yani <gülüyor> pek olacak bir şey değil. Amerika'nın dokunda çok daha büyük bir tecrübesi olduğu için bu işe giren bir Amerika o şeffaflığı sağlamak için gereken adımları da yapacaktı yani Obama zamanında olsaydık. Ama Çin'in onu yapmak için bir temeli yok. O şeffaflığı sağlayabilmek için bir temeli yok. Çünkü şeffaflık üzerine bir ülke değil. <gülüyor> Ondan dolayı zaten biraz hani onun bir geri adımı olacaktır. Çünkü sen bir anlaşma içerisindeki büyük oyunculardan bir tanesi çekilince ikinci büyük oyuncu ön plana çıkar, değil mi? E şimdi Çin ön plana çıkacak ama bunun gerçekleşmesi için gereken şeffaflığın o temellerin atılması için ya yani bu bir anlaşma, bundan sonra birçok daha her yıl o görüşmeler sonucunda birçok adım atılacak ama o şeffaflığın temelini oluşturacak bir e, grassroots oluşturmak gerekiyor ve Çin liderliğinde bunu oluşturmakta büyük bir challenge olacak, yani bunu yapmak o kadar da kolay değil. Peki. Sona geldik. En son da şunu sorayım, hani çok da e, bilinebilecek bir şey değil belki ama ne olur bundan sonra hani Amerika'nın bir ihtimal vazgeçtik geri giriyoruz demesi gibi bir şey olur mu? Ya da bu Trump'ın işte bir sürü insan artık belli e, noktada başına bir şeyler gelebileceğini düşün yani farkında soruşturma açılır vesaire vesaire. Bir şey etkiler mi? Bir şey değiştirecek mi? Bir şey hızlandırdı mı sence? Ee, ya bir kere Trump başkan olmaya devam edecek eğer işinden atılmacı artık Paris'te tekrar imza atmak gibi bir şey olmaz. Hı hı. Ee, bu kesin. Ee, onun dışında ise bu şu an hani önümüzde, geçmiş son 4-5 günde olan bu kooperasyon büyük ihtimalle devam edecek ama nasıl yapacaklarını çok iyi bilemeyecekler. Ya yani nasıl yapacaktık? Biz yani orada bir eksi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Onu yapmak için de adımlar atacak ama bu da bunun ilginç iş tarafı da o ee, Bence Amerika liderliğinde olmadan dünyadaki ulusların birleşmesi için gereken doğa konusunda demiyorum. Hı. Gereken adımların atılması zaten olayın en güzel tarafı. Yani Amerika liderliğinde olmadan bir Avrupa'yı düşünmeye başlıyoruz diyor Merke. Hı hı. Ee, Avrupa liderliği ol, Amerika olmadan işte savunmamızı düşünmemiz gerekiyor. E, savunma gibi bu tür şeyleri de düşünmeye başlayacaksın. Ve Almanya Hindistan'da nasıl konuşacak? Hindistan Brezilya'yla nasıl konuşacak? Gidip Kuzey Kore'ye gittikleri zaman nasıl gidecekler, hangi e, diskurle gidecekler bunlar çok önemli. Bu zaman alacak bir şey ama bunun da güzel bir tarafı var zaten. Çünkü büyük abi orada olmadan da sen gidip Brezilyalı bir insan, Hindistanlı birisiyle e, konuşabilmeli. Hem şirket bazında hem non-profitlerde, karabajı gütmeyenlerde hem de şirketler olarak bunu yapabilmeler. Bunun pratini oluşturmak için de harika bir fırsat verdi Donald amcamız. <gülüyor> Buradan o zaman kendisine bir teşekkür ederim. Dünyayı değiştirmeye Güzel, devam teşekkür ettiği Teşekkür ederim. <gülüyor> yani Yeteri kadar yapmıyoruz. Yani. Yani <gülüyor> Baksa <box> lazım. <gülüyor> Onur'cum e, çok teşekkür ediyorum. sana. Yani bak akmaya devam ediyor ben söyledim sana. Durmuyor. Evet. Hiç bana bakmıyor yani. <gülüyor> Kendi hayatım devam ediyor. Büyük ihtimalle ben 128 yaşında buradan ayrıldığım zaman da o Aa, gittin mi sen ya falan diyecek. Değeri akmaya devam edecek. <gülüyor> bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere maj